Merhaba, Bir Söz Küçüm programına daha hoş geldiniz. Bugün ben Gözde, e, sizlerle beraberim. E, Cumartesi günü 5 Haziran Dünya Çevre günüydü. Santral e, İstanbul'da da Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin koordinasyonunda bir şenlik gerçekleştim. E, o gün çocuklarla hep beraber çevreyle ve doğayla ilgili konuşmalar yaptık. Lakin e, rüzgar nedeniyle e, kayıtlarımız çok sağlıklı değil de o yüzden yayınlayamıyoruz. Ama umarım en kısa zamanda çocuklarla tekrar bir araya gelip e, onların görüşlerini e, sizlere ileteceğiz. Bugün ama yine Dünya Çevre Günü nedeniyle e, programı ve şenliği düzenleyen iki kurumdan e, iki kişiyle görüşeceğiz. Biri Doğa Derneği'nden Burcu Meltem Arık, Eğitim Departmanından Doğa Derneği'nin. E, diğeri de Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Bölümünden Melda Akbaş. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde amacımız çocuklarla beraber bugünü kutlamak ve doğa koruma üzerine de hem farklı hak temalı ve doğa temalı atölyeler yapıp ayrıca sanat atölyeleriyle de onların farklı ürünler oluşturmasıydı. 7-11 yaş, 7-12 yaş ağırlıklı bir grup gelmişti Santral İstanbul'a İNG Bank destekliyordu 3 kurum bir arada şenliği gerçekleştirdik Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu öğrencileri ve İNG Bank çalışanlarının çocukları bir aradalardı şimdi ilk olarak Doğa Derneği'nden Burcu'ya bağlanalım hem çocuk ve doğa hem de doğada çocuğun katılımı ile ilgili hem de o güne ilişkin onun gözlemlerini alalım Burcu hoş geldin programımıza hoş bulduk ee, az önce ben de açıklama yaptım. Aslında 5 Haziran'ın çocuklarla bir e, röportajlar yapmıştık. Programda yayınlamak üzere ama yayınlayamadık. E, şimdi senden aslında ilk önce ben hani hem 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde neden önemli çocuklarla beraber bunu kutlamak? Bir de bu çocuk ve doğa ilişkisi üzerine e, senin hani düşüncelerin bu alanda çalışıyorsun. Onları alalım istedik. Bu 5 Haziran Dünya Çevre Günü bize göre e, ve birçok çocuk dostumuza göre aslında sembolik bir gün. Çünkü gerçekte her gün dünya çevre günü olması gerektiğine inanıyoruz. Her günü onları koruyarak, onların haklarını da savunarak geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ve hani nasıl ki çocuklara haksızlık yapıldığı bazı konular var, çevreye doğaya da haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle de bir araya gelip çocuk dostlarımızla, ee, bu konuda birlikte çalıştığımızı, e, çevre ve doğamıza değer verdiğimizi göstermek için, devletlerden bu konuda çalışmakla yükümlü olan kişilerden de beklentilerimizi net bir şekilde ortaya koyabilmek için etrafın bu, bu coğrafyayı paylaştığımız doğayı, çevreyi bir az daha iyi tanıyabilmek için bir araya geldik. Cumartesi günü. Ee, 1972 yılından beri uygulanan e, bu çevre gününde de belirli oyunlar ve etkinlikler yaparak hem e, Canlı çeşitliliğini, doğayı, doğamızı, İstanbul'un doğasını, Türkiye'nin doğasını, dünyanın doğasını e, konuştuk, paylaştık. Hem e, bu konuda çeşitlerini, hani, canlı türleri nasıl yaşıyor, nasıl uyum sağlıyorlar doğaya aslında. Onlar e, halihazırda biz onlara herhangi bir şekilde etkimiz olmasa bile yaşamlarına ne kadar zor sürdürüyorlar, onlara baktık. Onları korumak için neler yapabileceğimizi ele aldık ve bir takım mesajlar hazırladık bizim doğamızı korumanızı istiyoruz diye e, bu konudaki son kişilere beklentilerimizi paylaştık <gülüyor> diyebilirim kısaca. Evet. E, yaklaşık 100 çocuk dostumuzla birlikteydik cumartesi günü ve böyle 15-20 kişilik grupları halinde e, ağaçları tanıyarak, işte canlı türlerine bakarak, kuşlara bakarak, e, biz nasıl yaşıyoruz doğadaki ayak izimize bakarak Çevre hakkının ne olduğunu konuşarak Çevre hakkını nasıl savunabileceğimizi ve güçlendirebileceğimizi ele alarak Bir yandan da tabii ki çevre doğayı ve çocuğu sanattan ayrı düşünmeden Maskeler yaparak, çeşitli resimler çizerek, panolar hazırlayarak Belgesel izleyerek bir gün geçirdik Bugünün sonunda da hep beraber bir araya gelip Neler yaptığımızı paylaştık ve Beklentilerimizi ...açıkladık diyebilirim. Ben yani aslında bir de böyle hani dünya çevre günü nedeniyle çocuklarla konuşurken... ...tabii hani hep çevre çocuklar tarafından daha hani çevre kirliliği, işte yere çöp atmayalımdan e, geliyor. Tabii ki bunları da kapsıyor da. Asıl aslında hani ilginç olan ve benim de gözlemlediğim... Işte ...farklı canlı türleri ve canlı türlerinin yaşam alanları üzerine değinen birkaç atölye vardı. Evet. Sen uzun zamandır da çocuklarla doğayla ilgili çalışmalar yaptığın için bu çocuklara neler kazandırıyor? Yani doğa ile ilgili bunları öğrenmeleri, bunlar üzerine çalışmaları çocuklar ne ki bir değişim yaratıyor mu? Ya da hani aslında onların bir hakkı da bence bu mesela bunları öğrenmek ve bilmek. Çünkü onlarla beraber bir hayat paylaşıyor aslında. Kesinlikle kesinlikle. Yani ne yazık ki aslında günümüzdeki eğitim sistemi çocukların çok fazla doğada olmalarını olanak sağlamıyor. Bizler şöyle bir beklenti içerisinde oluyoruz yani doğaya dokunmadan, doğada gözlem yapmadan, kuşlara, ağaçlara, çiçeklere gerçekten tam anlamıyla bakmadan, dinlemeden, duymadan, ayağımızı toprağa basıp yürümeden hani sınıfların içerisinde işte doğa önemlidir, çevre önemlidir, çöp atmamalıyız gibi söylemlerimiz olduğunda bunun çok yararlı olmadığını biz gözlemledik yani son 10 yıllık yaptığımız, 10 yılda yaptığımız çalışmalarda. Dokunarak ancak sevebiliriz çocuk yani dokunarak görerek tanıyarak empati kurarak bizzat nasıl yaşadığını anlayarak o yaşadığı ya yaşadığı süreci mesela örneğin bir e, kelinak kuşunun e, nasıl yaşadığını nasıl böcek avladığını nasıl göç ettiğini göç yolunda nelerle karşılaştığını e, daha iyi hissederek e, biz daha iyi e, hani çocukların doğayı daha çok sevebileceğini tanıyabileceğini. Ve dolayısıyla sonunda da koruyabileceğini gözlemledik. Bu amaçla da e, bu tür dinlerde de yapılan program, projelerde, çalışmalarda da çocukların doğal alanlarda bulunması, bir park, yeşil yeşil bir park, çocuk bir bahçe bile olabilir. Hı -hı. Onun olması buralarda gözlem yapması çok önemli. Cumartesi günü hem canlılara, farklı canlı türlerine ve bunların örneğin ormanda ne tür canlılar yaşar Hı -hı. Bunların gagalarından biz insanlarız, ne tür böcekler yer, uzun gagalı bir kuş ne tür böcek yer, kısa ayaklı bir kuş nerede yaşıyor olabilir diye sorularımızın yanı sıra bir talebimiz de oldu. Hem bu canlıların yaşamlarını devam ettirmesi için hem de bizlerin doğayı daha iyi gözleyebileceğimiz alanların artması için biz İstanbul'daki örneğin yeşil alanların miktarına baktık birlikte. Hı hı. Yanı başımızdaki alanların miktarına baktık ve ne kadar az olduğunu gözlemledik. E, i̇stesek bile hakikaten hani gözlemek daha iyi tanımak bize bu fırsat verilmiyor. Bu ve bu en önemli senin de söylediğin gibi haklarımızdan bir tanesi aslında. Sağlıklı bir çevrede olma, e, çevreyi daha iyi tanıyabilme hakkımızın olabilmesi. Ancak ne yazık ki buna şu anda çok çok da sahip değiliz. giderek yeşil alanlarımızı ve doğal alanlarımızı kaybediyoruz. Buna bir dur demek gerektiğini inanıyorum. Cumartesi günü de yani kısa da bir etkinlik olsa bir gün içerisinde durmadan bu tekrarlandı. Hemen hemen her atölyede benim katıldığım atölyelerde de sık sık aslında tekrar oldu. Benim katıldığım atölye birazcık da aslında haklarla da ilgiliydi. Hani bir takım sözleşmelerde aslında çocukların ya da insanların sağlıklı bir yaşam, İçinde yaşamaları gerektiğini vurgusu yapan maddeler vardı. Biz birazcık o maddeler üzerinde de durduk. Ee, bir de son olarak aslında şeyi söyleyeceğim. Bu Aslında biz çok küçük yaş grubuyla da birlikteydik. Yani böyle 6-7 yaşından işte 12 yaşına kadar arkadaşlarımız vardı. Ee, doğa eğitimi için ya da doğayla ilçişe olmak için kaç yaştan başlamak önemlidir? Ya da hani e, küçük yaş grubuyla da bu mesajları verebiliyor muyuz? O empatiyi hissedebiliyorlar mı? Hani bir eğitimci olarak belki birazcık da ondan bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki, tabii ki. Bence bebeklikten aslında gerçekten. Bebeklikten itibaren etrafında yeşil alan görmesi, farklı canlıları görmesi, onların hayatının bir parçası olduğunu hissetmesi çok önemli. <gülüyor> Ancak biz eğitmenler tabii hani e, okul öncesi diyebileceğimiz bir yaşla daha çok bu arkadaşlarımızla bir arada olabiliyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi diyebilirim ben. E, 12 yaşındaki arkadaşlarımızla paylaştığımız ve tartıştığımız konular biraz daha İleri düzeyde daha hani gelişmiş karmaşık sorunlar oluyor. Hı hı. Fakat 6-7-5 yaşındaki arkadaşlarımızla da örneğin çiçek oluyoruz ve bir çiçeğin yaşamını nasıl e, tohumdan e, büyümeye geç sürdürdüğünü, nelere ihtiyaç duyduğunu, bizim onun yaşamını desteklemek için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Daha çok drama etkinlikleriyle ve belli oyunlarla ya da canlıların çok değişik yaşamlarını paylaşıyoruz. Bir böceğin nasıl yaşadığını, bir kuşun, bir ayının nasıl yaşadığını drama etkinlikleriyle paylaşıyoruz. Yani tabi yaş ilerledikçe de konuştuğumuz konular değişiyor. Genellikle erken yaş grubu arkadaşlarımızla biz tanımaya yönelik, sevmeye yönelik etkinliklerle başlıyoruz. Yaş ilerledikçe de hani çevre sorunlarını, gözlediğimiz çevre sorunlarını bu sorunları nasıl ele, al, ele alındığına, ele, bu ele alınan e, çözümlerin yeterli olup olmadığını, başka neler yapabileceğini, bizlerin bireysel olarak neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ve kimlerin, e, hangi kurumların, bireylerin ya da işte kurumların sorumluluklarına bakıp e, kimden ne bekleyebileceğimizi, bizim kendimizin ne yapabileceğini Hı -hı. ele alıyoruz. Peki. Ee, Burcu çok teşekkür ediyorum. Son olarak aslında hani hem belki çocuklara, belki dinleyen yetişkinlere ya da belki devlete <gülüyor> son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani çevre ve doğayla ilgili ya da çocuklar ve doğayla ilgili. Aa, bir tabii mesela. ki tabii ki var. Bizim bütün bu sene söylemek istediğim en önemli şeylerden bir tanesi aslında aslında cumartesi tek gün olarak Dünya Çevre Günü'nü kutladık ama bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından dünya biyolojik çeşitlilik, yani canlı çeşitliğini kutlama yılı olarak ilan edildi. Bizim yaşamımızı destekleyen, sadece desteklemekle, yani desteklemekle bağımsız olarak da varoluşuyla çok önemli değerler olan her bir canlı türünü kutlama yılı ve biz bu canlılarla birlikte bu gezegenimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla özellikle son yıllarda artan onların yaşam alanlarının da kısıtlı olması, bizim kendi haklarımızı ve kendi yaşamımızı geleceğimizi düşündüğümüz kadar onların da yaşama hakkı olduğunu fark edip görüp bir an önce hem kendimiz için hem de bu canlılar için doğamızı korumaya sahiplenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu en iyi çocuk arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz zaten. Ee, bu konuda herkesin elini taşın altına koyması Önce yaşadığı alandaki canlıları doğayı iyi bilmesi, paylaşması, anlatması e, Ve sorunlar varsa buralarda bu sorunların çözümüne katılmasını e, bekliyoruz tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz Burcu sana e, Durdun için programımıza e, Umarım tüm mesajlar iletilmiştir Ben de kendi üzerime o mesajları aldım Çok teşekkür ediyorum <gülüyor> Çok teşekkürler Gözde Umuyorum bu günleri ve bu tür çalışmaların sayısını da birlikte artırabiliriz. Evet umarım. Görüşmek üzere. Salar gelsin. Ee, şimdi Burcu'nun ardından bir müzik arası verelim. Şarkımızı dinledikten sonra tekrar burada olacağız. A brand This one? Let's not throw it all away in a world that is so fragile. Let's not throw. Away. Şarkımızı dinledik. Tekrar buradayız. Söz Küçüğün programındayız. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili bir program yapıyoruz. Az önce Doğa Derneği'nden Burcu Meltem Arık Akgüz ile... Bir aradaydık hem 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde santralde yapılan etkinlikten bahsetti hem de çocuk ve doğa üzerine sohbetimizi gerçekleştirdik. Şimdi diğer konumuza bağlanacağız. Konuğumuz bu şenliğin koordinasyonundan sorumlu olan arkadaşımız Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminden Melda. Onunla da hem organizasyona dair hem de o gün çocuklar aslında bir dilek ağacı yapıldı ve çocuklar bir... Çevreyle ilgili dileklerini dile getirdiler ve yazdılar. Bize hem de onlardan birazcık okuyacak. Böylelikle çocukların sesini de programımıza dahil etmiş olacağız. Evet şimdi Melda ile beraberiz. Hoş geldin Melda. Selam, hoş bulduk. Evet Melda ayrı biliyorsunuz ki Söz Küç'ün programında program da yapan biri. Bugün konuğumuz oldu. Kendisi az önce bahsettiğim gibi Dünya Çevre Günü'ndeki bu organizasyonun aslında sorumlusuydu ve hani her şeyle baştan sona ilgilendi. E, o yüzden aslında ben gelin olarak birlikte, hep birlikte yaptık diyelim. Tabii hep birlikte yaptık ama gelin olarak hani organizasyonunu bize genel bir şekilde anlatabilir misin? Hani ne kadar çocuklar neler yaptılar? E, sonunda aslında çok ilginç bir e, ödül şey de verildi böyle hediye gibi bir şey de verildi. Biraz ondan da bahsetmeni istiyorum aslında. Genel olarak organizasyonu anlatırsan çok seviniriz. Aslında şöyle, sayılarla ilgili belki söylemek gerekiyor. Toplam 100 çocuk davet edildi 5 Haziran Dünya Çevre Günüşenliği'ne. Çocukların yaş grubu 7 ile 12 yaş arası değişiyordu. Ve aslında 5 Haziran'ın bir hikayesi vardı bizler için. Çocuklarla birlikte doğaya yolculuğa çıkmak dedik ve hikayemizi de böyle anlattık. Çocuklar altı farklı yolculuğa katıldılar. Beş Haziran çevre gününde. Hı hı. E, bu altı farklı yolculuğun içinde de üç farklı atölye çalışması vardı. E, demin Burcu'nun da bahsettiği gibi e, hem doğayla ilgili hem insan hakları ile ilgili e, hem de çevreyle ilgili atölye çalışmalarına, doğayla ilgili atölye çalışmalarına katıldılar. Daha sonra da e, buradan kazandıkları deneyimlerle buradan edindikleri bilgi ve becerilerle e, doğayı kendi bakış açılarıyla, sanat aracılarıyla yeniden ürettiler. E, işte kimi grup atıklardan Heykeller yaptı, kimi grup su akışına bırakıp e, resim yaptı, e, bazı gruplar işte kukla ve kuşlardan maskeler yaptılar. E, böyle böyle etkinlik e, ilerledi. Aynı zamanda belki bu etkinliğin bir özelliği daha vardı. 100 çocukla birlikte aslında 100 tane de Veli'yle, ebeveynle çalıştık. E, onlar da yine çocuklarla paralel olarak kendi akranlarıyla birlikte başka atölye çalışmalarına katıldılar. Kolej atölyesine katıldılar, drama atölyesine katıldılar, enerji müzesini gezdiler. Şeylerin hikayesi diye bir film izleyip ardından bunun üzerine bir panel gerçekleştirdiler. Genel hatlarıyla 5 Haziran böyleydi ve çok yüklü bir, bir gönüllü ekibi destek verdi aslında. Evet. 5 Haziran'da. Evet, çok renkliydi bu arada. Hani ben gitmiş ve hani orada gözlemlemiş olduğum için hem de içerisinde de yer aldığım için böyle maskeli kuş maskeli çocuklar, etrafta bir sürü resimler asılı. Bir de ayrıca böyle daha hani üç top çevirenler, böyle çocuklarla bir takım başka atölyeler yapanlar ve dışarıda da bir renkli bir çalışma vardı. O yüzden çok renkliydi oldukça. Bir de bu renklilik arasında da böyle ağaçlardan sarkan çocukların yazdıkları mesajlar vardı. Çocuklar evet. kendi dileklerini astılar. O da aslında iyi oldu bizim için. Onların seslerinde ve ne düşündüklerini öğrenmiş olduk. Evet, evet aslında. sen aslında tam orada söz küçüğün deyip belki onların evet. mesajlarını burada biraz paylaşabiliriz. Evet, çok sevinirim. Ben birkaç tane mesajı okuyacağım çünkü oldukça fazla var aslında. Tamam. Doğamızı koruyalım ki temiz bir hayat sürdürelim. Doğamı seviyorum. Çocukların isimlerini vermeyeceğim burada teker teker. Tamam. Ama hani hepsi 12, 7-12 yaş arasında arkadaşlar ve bugün etkinliğe katılan arkadaşlar. Diğer bir mesaj, insanların çevreyi kirletmesi çok kötü. Kirletmese doğa temiz olur. Doğanın kokusu insanları mutlu eder. Doğamızı koruyalım. Ee, bir başka mesaj doğanın kirli olmasında çöplerin atıkların bir suçu yok çünkü bunları yapanlar zaten insanlar eğer gerçekten insan olmak istiyorsak bunlara dikkat etmeliyiz ee, insan olmak istiyorum ee, Doğada insanlar ağaçları öldürüyor ee, onlar da bir canlı onları diktiğimizde onlar bizim çocuklarımız gibidir onlara sahip çıkarak onları ko koruyarak doğayı öldürmeyiz ee, Güzel bir dünya istiyorum Doayı çok seviyorum, ee, hayvanları çok seviyorum. Onlara zarar gelmemesi için elimden geleni yapıyorum, yapmayanları uyarıyorum. Hı hı. Deyip bu şekilde devam eden onlarca mesaj var aslında. Hı. Ben birkaç tanesini paylaştım şu an evet. sizlerle. Çok keyifli oldu bizim için burası içinde. Aslında şey ben hani mesajları bir şey dikkatimi çekti. Böyle hani sadece kendileri değil hani hep sorumluluk alarak da doğayla ilgili sorumlulukları hissedip kendi yapabileceklerini de dile getirmişler. Ondan da güzel mesajlar böyle. Çok e, etkileyici geldi bana da bu dilekleri. E, e, aslında birçoğu da biraz uyarı niteliğinde belki. Çünkü hani hı. bir tanesini daha paylaştım. İşte e, insanlarımız doğayı kirletiyor. Onları uyarıyorum. Doğayı kirletmeyin. Ünlem hı. koyup tekrar uyarıyorum. E, yazan başka bir arkadaşımız var. Hı hı. Güzelmiş. E, peki e, son olarak e, Melda hani... Bu Dünya Çevre Günü ve çocuklarla bir arada olmakın e, ardından bir mesaj vermek istersek yani dinleyicilere, yetişkinlere, biz dinleyenlerin hepsini aslında e, ne diyebiliriz e, hani çocukların katılımı ve doğayla aslında ilişkili olarak? Yani ben o gün aslında çocuklarla birlikte, yani daha çocuklara teşekkür ederken de söylediğimiz şeyi belki burada tekrarlamak Hı -hı. istiyorum. E, gün sonunda e, her bir çocuğa ve her bir yetişkine aslında maydanoz tohumları Hı -hı. E, verildi. Bu maydanoz tohumlarının bir anlamı vardı çünkü hani maydanoz belki günlük hayatımızda çok azıcık kullanıp işte attığımız, bıraktığımız veya geri kalanını işte çok da ilgilenmediğimiz ve nasıl yetiştiğini hiç gözlemlemediğimiz bir şey. Küçücük bir maydanoz tohumu verip hani bunun ne kadar değerli, ne kadar uzun sürede yetiştiğini kendi gözleriyle görüp kendi deneyimleyebilmesi ve ardından da doğada bir canlının ne kadar hani uzun sürede yaşamını gerçekleştirmesini kendi gözleriyle ...gözlemleyip kendinin bunu deneyimlemesini istedik. Bunun üstüne de küçücük aslında bir mesaj iliştirdik. Hem 5 Haziran'a geldiği için hem de bizlerle birlikte hı hı. olduğu için bir teşekkürdü. Sadece dünya çevre gününde 5 Haziran'da değil... ...tüm yaşamın boyunca doğanın bir parçasını olduğunu unutmaman dileğiyle dedik. Belki mesajımda bu olabilir. Evet, ben de o zaman hiç bu son mesajı hiç bozmuyorum. Bence de ben de aynı dileklerle programı bitiriyorum... Ee, Söz Küçük'ün programı burada son buluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Tüm emeği geçenlere de 5 Haziran'da buradan tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet herkese, herkesin ellerine, emeğine, e, aklına sağlık diyelim. Hoşçakalın.